Bir gün demişler ki Cenab-ı Peygamber'e ya Resulullah Haydar-ı Kerrare Hazreti Ali Keremullah ve şeyyi çok seviyorsunuz. Bunun sebebi nedir diye sormuşlar. Buyurmuş ki bana Ali çağırın gelsin demiş. Bir atmış, Hazreti bir ala Habeşi katmış. Hazreti Ali'yi çağırmak üzere mescitten dışarı çıkmış. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına hitap etmiş. Demiş ki size bir fena, birisi bir falanlık yapsa ne yaparsınız mukabilinde dedim. Ki ya Resulullah affederiz demişler. Den aynı adam falanlık yaparsa gene affederiz demişler. Sonra gene aynı adam aynı fenalık yaparsa, demiş Efendimiz. Gene affederiz, demişler, Ashab-ı Keram. Sonra dördünü de bazı sormuş. Gene aynı adam fenalık yaparsa ne yaparsınız? O vakit hepsi başlarını aşağıya indirmişler. O hal Hazreti Ali Kerem Allah'ın gelmiş, Efendimiz hemen ona hitap etmiş. Ya Ali, sana bir kimse bir fenalık yapsa ona karşı ne yaparsın? İyilik yaparım Ya Rasulallah. Gene aynı adam fenalık yaparsa gene iyilik yaparım. Gene fenalık yaparsa gene iyilik yaparım. Gene fenalık yaparsa aynı adam gene iyilik yaparım ve devam etti ve dedi ki ya Rasûluma kıyametle sağ olsun sağ olsun o adam da kıyametle sağ olsun bana fenalık yaparsa her fenalığının karşılığını iyilik yaparım. Deyince hesabına döndü. İşte Ali bundan dolayı seviyorum dedi.